Bismillahirrahmanirrahim ve binesse'in. Evet. Hükmü men yekul ya Muhammed, ya Ali ev ya Yani ya Muhammed ya Ali ya da ya Abdülkadir C Ceylani dem demenin hükmü nedir? Yani onlara seslenip sıkıntı anında, musibet anında onlardan yardım istemenin <gülüyor> hükmü nedir? Bir insan böyle... Peygamber Efendimizin adını da zikrederek ondan yardım isterse Hazreti Ali'den İmam şey Kadir Gelenden bu adam müşriktir. Şirken ekbar, en büyük şirkle müşriktir. Muhricen al-milleti İslam dininden çıkartan bir şirk ile müşriktir. Feleh yenubu billahi azza ve celle Allah'a tövbetmezse ve en yedu wallaha vahdu Allah'a dua edecek tek Allah'a dua edecek. Neml Suresi 62. Emmen yujibu'l-muddarra izaa daa'a dua ettiği zaman darda kalanın duasına cevap veren kim vardır ve kifus e sıkıntıyı giderecek ve <gülüyor> sizi yeryüzünün halifeleri yapan kim vardır eylemeallah <gülüyor> Allah'la beraber ilahlar mı vardır bu kişi müşrik olmasıyla beraber beyinsizdir ve kendi nefsini de zayi etmiştir. Beyinsizdir, aptaldır. Allahu Teala'nın ifadesiyle Bakara suresi 130 ve men yerabu'a millet İbrahim illa men sifha İbrahim'in milletinden ancak beyinsiz olanlar yüz çevirir. Ahkaf <gülüyor> suresi 5. ayette de Rabbim şöyle buyurur. Men adallu Daha sapık olan kimdir? Men yed'u Allah'tan başkasına dua edenden daha sapık olan kim vardır? <gülüyor> Kıyamet gününe kadar kendisini duymayacak olana dua ediyor. <gülüyor> o kabirdekinler veyahut da kendisine dua edilenler onların yapmış olduğu dualardan gafildirler. Tamam mı? Yani ya Muhammed diye veya yetişe kadir gelen diye dua edenler onlar şirk ekber ile müşriktir. 17. soru ve fetvası. Hükmü men ya'tekedu ennen Resul sallallahu aleyhi ve sellem Adam Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir beşer değildir diye itikat edenin hükmü nedir? Yani adam diyelim beşer değildir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle vefat ediyor adam ve Resulullah gaybı bilir ve velilerle, ölülerle, dirilerle her türlüsüyle tevessül etmek Allah'a yakınlaşmaktır diye inanüse. Feli edhulun müşrik. Bu adam cehenneme girer mi? Müşrik olur mu? Elbette enne la ya'lemu gayra Adam bu itikattan başka bir itikadı bilmiyor. Bu أنه عاش في منطقة علماء, في منطقة علماء ve o öle كلهم Adam öyle bir toplulukta yaşıyor ki o topluluğun alimleri de o o topluluğun halkı da herkes böyle bir itikada sahip. Yani herkes inanıyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beşer değil. O gaybı bilir velilerle tüvessül etmek meşru bir şeydir Allah'a yakınlaşmaktır ölülerle tüvessül etmek canlılarla tüvessül etmek bunlar nedir Allah'a yakınlaştırırdır diye inanan insan cehenneme girer mi diyor evet burada Caben diyor ki kim şuna inanırsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beşer değildir. Yani Adem oğlundan değil ve hatta inanıyor ki o gaybı bilir diye inanırsa fa za'i'et-tikadün küfrüyun yu'taber sahibihi kâfiran küfran ekber. O adam e, kafir olur, e, küfr-i ekber ile kafir olur. Bak şimdi küfr-i ekber ifadesini bildiğiniz için hemen anlıyorsunuz küfr-i ekber nedir. Ve hakaza izen yedûhu ve yesrifu bihi ev min ona dua ettiği zaman da aynıdır. Ondan yardım istediği zaman da aynıdır. Onun için adak adadığı zaman da aynı, aynıdır. Ve hatta başkaları için nebilerden, salihlerden, cinlerden, meleklerden, putlardan da e, kim olursa olsun bunlar için adak adadığı zaman da aynıdır. Çünkü bu ameller müşriklerin ameli türündendir ilk müşriklerin Ebu Cehil ve benzerleri gibilerin ve bu nedir şirki ekberdir bak yine aynı ifade kullanıyor şirki ekberdir küfür ekber ifadesi şimdi de şirki ekberdir diyor bazı türü vardır bunların e, tevessül diye insanlar onu isimlendiriliyor ama buna şirki ekber denmez e, o nedir e, şirki asgar bölümüne girer yani bidatlerdendir diyor ikinci tür e, bidatlerdendir ama şirkin vesilelerindendir. Mesela ne gibi peygamber hürmetine, veliler hürmetine, salihler hürmetine demek. Tamam mı? Bu bu da nedir? Caiz değildir. Bu bidattır ama şirk değildir. Bu bunu diyen adam müşrik olmaz ama e, bu sözler şirki vesile sözlerdir. فَلْوَاجِبُ الْحَذِّرُ مِنَنَّ وَعَيْنِ Yani bu iki türünden de sakınmak gerekir. Yani şirk ekberden de şirki aslardan da sakınmak gerekir. Kim birinci türde ölürse yani e, Resulullah kaybı bilir. İtikadıyla ölürse o adam yıkanmaz. Cenaze namazı kılınmaz. Müslümanların kabirlerine defnedilmez ve onun içinde dua bile edilmez ve onun adına sadaka bile verilmez. Delil ney? Tevbe Süresi 113. Ma kanil-nabe ve'l-lezina amenu en yestagfiru lil-müşrikîn ve lev kânû ulî min ba'de mâ tebayyana lehum enhum aṣḥâbul Bir peygambere yakışmaz ve iman edenlere de yakışmaz. Ney? En yestagfiru lil Müşrikler için istifar etmeleri yakışmaz kanule <gülüyor> kurba isterse o müşrikler akrabaları bile olsa onlar için istiğfar etmeleri yakışmaz mimberdi matebe yenilim onlar için apaçık ortaya çıktıktan sonra ne Anneannehum ashabul Cehim onların cehennemlik oldukları açığa çıktıktan sonra onlar için istiğfar etmeleri caiz değildir bir de var ki Allah Teala'nın isimleriyle sıfatlarıyla eee tevessül etmek. Allah'ı tevhid etmekle tevessül etmek, Allah'a iman etmekle tevessül etmek ki bu nedir meşrudur. Allahü Teala A'raf suresi 180'de ne buyuruyor? Velillahi'l esma'ul husna fad'uhu bi. güzel isimler vardır. O isimlerle ne yapın? Tevessül edin. Yani o isimler mesela diyorsun ki ya Rahimir erhamna. Ey merhamet sahibi olan Allah'ım bize merhamet et. Mesela. Ve bir de <gülüyor> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin bir eee duasını duyuyor. O duasında da dua ederken ne diye dua ediyor? Sahabe, "Allahumma inni es'eluke bi annaka enta Allah, la ilahe illa enta, el fardu's samadul ladzi lam yalid ve lam yulad ve lem yekun lehu kufu'n Ne diyor? "Allahumme inni es'eluk." Ey Allah ben senden istiyorum. "Bi sen enta Allah, sen ilahsın." Lâ ilâhe illâ ente, senden başka hiçbir ilâh yoktur. El-Fard teksin, Es-Samed, hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ellezî lem yelid ve lem yûled doğmadı ve doğrulmadı. Ve le meku o Allah'ın bir benzeri de yoktur. diye dua etti. Yani bu sıfatları ile Allahu Teala'nın sıfatları ile ne yaptı? Tevessül etti. İsimleriyle, sıfatlarıyla tevessül etti. Bunu duyduğu zaman Peygamber Efendimiz ne dedi? La kad sa'ala Allah'a ismihi'l a'zam, ki o, eğer <gülüyor> Bu şahıs İsmi Azam'la dua etti. Öyle bir duadır ki bu bu dua ile kim dua ederse ona istediği verilir ve dua ettiği zaman duasına da icabet edilir dediydi. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? O sahabenin yapmış olduğu Allah'tan Teala'nın isimleriyle dua etmesini ne yaptı? E, tasdik etti. Dolayısıyla bu da nedir? Tevessüldür. Allah'ın isimleriyle tevessül etmiş oldu. <gülüyor> Ve herkese tevessülü bil amal salihet. Mesela salih amellerle de tevessül edilir, değil mi? Bunu da biliyoruz, Maara Asabının kısasında biliyoruz. Mesela diyelim anne babaya iyilik etmek, e, emanette hainlik etmemişsin, emaneti korumuşsun, Allah Celle Celaluhu'nun haram kıldığı şeylerden kendini korumuşsun, iftirine sahip çıkmışsın. Bunun gibi şeylerle de insan tevessül edebilir. O bu ve müslimde geçen mağara arkadaşlarının hadisinde olduğu gibi üç kişiydi bunlar Değil mi? Bunlar mağaraya sığındılar. Yağmurdan mağaraya sığındılar. O mağaraya girince ne olduydı? Mağara mağaraya, mağaranın ağzına dağdan büyük bir kaya parçası geldi. Mağaranın ağzını kapattıydı. Kimse oradan çıkamadıydı. Ve ne dediler de inleleyen yüncüküne dedi: "Sıkhrati, enteselullah bir salih Bu mağaradan sizi hiçbir şey kurtarmayacak ancak salih amellerinizi zikre ederseniz. Ya yani kendi kendilerini düşünüyorlar. Biz bu mağaradan nasıl çıkarız? Allah'a yapmış olduğumuz salih amel neyse onları söyleyelim Allah bizi buradan kurtarır diye düşünüyorlar ve ondan sonra allah Teala yöneliyorlar yapmış oldukları salih amelleri söylüyorlar birisi de diyor ki ya Rabbi benim iki tane şey benim annem ve babam yaşlıydı annem ve babam vardı yaşlılardı ben onlar yemeden içmeden aileme ve çoluk çocuğuma yedirmiyordum içmiyordum bir gün ağaç kesmek için dışarı çıktıydım gittim ağaç kesmeye gittim geldim anneme babama süt ikram etmek istedim bir de baktım ki onlar uyuyorlar ben de onları uyandırmadım ve onlar içmeden aileme ve çocuklarıma su içirmeyi de hoşuma gitmedi benimsemedim ta ki fecir doğuncaya kadar bekledim Sabah olunca kadar bekledim uyandılar onlar o sütlerini içtiler ee, ondan sonra biz içtik ey Allah'ım eğer ben bunu senin rızanı arzulamak için yaptıysam bizim bu içinde bulunmuş olduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar. Ve burada da şu ifade de çok önemli Biz ben bunu eğer senin rızan için yaptıysam ki yapılan o amel Allah rızası için olması çok önemli. Üçü de aynı ifadeyi kullanıyor. Eğer ben bunu senin rızan için yaptıysam içinde bulunmuş olduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar. Mağaradaki o taş biraz aralanıyor ama çıkamıyor, çıkamıyorlar. İkincisi de e, zinadan iffetini anlatıyor. <gülüyor> Zina ortamıyla karış karışaya geliyor. Amcasının kızı vardı aşıktı ona çok seviyordu. E, bir gün ona <gülüyor> dedi ki ben seninle beraber olayım dedi. Ee, amcasının kızı istemedi. Ancak bir gün maddi sıkıntısı olunca amcasının e, kızı geldi bunun yanına. Bu mağaradaki şahsın yanına geldi. Ee, bana yardım eder misin dedi. O da dedi ki yardım etmem ancak seninle ilişkiye girer, girersem ben sana maddi yardım ederim. Ee, o da tamam dedi. O da ona 120 dinar verdi. 120 dinar verdikten sonra Tam e, hadisteki ifade ayaklarının üzerine oturduğunda arasına oturduğunda dedi ki ey Abdullah Allah'tan kork e, mühürü Allah'ın hakkı olmadan çözme. Yani bu ne demektir? Nikahımız olmadan bu işleri yapma bu kötü bir şeydir. O zaman Allah'tan korkuyor ve o kadını da bırakıyor. Çok arzulamasına rağmen e, bırakıyor ve 120 dinarda o amcasını kızında bırakıyor ve diyor ki ey Allah'ım ben bunu senin rızanı hissederek yaptıysam bizi içinde bulunmuş olduğumuz sıkıntıdan kurtar. Mağaradaki taş aralanıyor ama yine çıkamıyorlar. Üçüncüsü de diyor ki ey Allah'ım ben ee, insanları çalıştırdıydım herkese ücretini verdim ancak bir kişi vardı onun ücretini ona vermedim onu biriktirdim biriktirdim o kadar ki develer oldu inekler oldu koyunlar oldu köleleri oldu o para vesilesiyle bir gün geldi bana o ücretini maaşını talep etmeye geldi ben de dedim ki şu görmüş oldukların hepsi develer inekler koyunlar köleler hepsi senindir o da dedi ki benimle alay etme ben dedim ki ben seninle alay etmiyorum. Bu görmüş oldukların hepsi senindir. Bunların her birisini de aldı gitti. Ey Allah'ım ben bunu eğer senin rızanı kazanmak için yaptıysam bu içinde bulunmuş olduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar. Mağaradaki taş biraz daha aralandı ve artık hepsi de rahat bir şekilde oradan çıkabildiler. Şimdi bu kıssa anne babasına itaat, zinadan iffet ve emanete hainlik yapmama, emaneti koruma, gibi salih ameller var bu üçünün yapmış olduğu salih ameller ve bu yapmış oldukları çok önemli salih amelleri Allah rızası için yaptıklarından dolayı Allahü Teala onları bu sıkıntıdan kurtardı bu amelleriyle tevessül ederek Allah'tan istediler bu amellerini Allah'a sunmak yani bakın normalde baktığınızda tuhaf işler ama Allah rızası için yapıldığında ne kadar güzel bir sonuca varıyor. Bu, yap, bu yapmaları, bu şekilde dua etmeleri Allah'a, bu salih amelleri sunmalarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yapmıştır? Överek anlatmıştır, methederek anlatmıştır bu ve Müslim'de geçen bu rivayeti. Dolayısıyla biz bu hadisi delil alıyoruz. Neye delil alıyoruz? Bir insan salih amelini Allah'a zikretmesi zikretmesini çok darda kaldın ya Rabbi işte sen biliyorsun çok darda kalmış köyde birisi vardı ben o gün ona yardım ettim eğer ben o günkü o yardımı Allah'ım Allah senin rızanı talep etmek için yaptıysam bugün beni de bu içinde bulunduğum sıkıntıdan kurtar gibi kulun Allah'a dua etmesi nedir? Caizdir. Tamam mı? İnsan salih amellerini zikredebilir. Bu salih amellerini zikrederek Allah'tan yardım istemek nedir? Meşrudur. Ama demin dediğimiz gibi falancanın hürmetine gibi ifadeler kullanarak tevessül etmek bunlar ne değildir? <gülüyor> Meşru değildir. Bidattır ama şirkte değildir. Hükmü tevessül ve hadis hadithil Abbas. Tevessül hükmü ve Hazreti Abbas'ın hadisinin şerhi bölümü. An Enes bin Malik'in radıyallahu anh, Enne Umar <gülüyor> bin Khattab radıyallahu anh, kan iza kahhatu İstisqabil Abbas. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki e, <gülüyor> Hazreti Ömer radıyallahu An insanlar kıtlığa düştüğü zaman Enes bin Malik anlatıyor. Hazreti Ömer hilafeti döneminde insanlar kıtlığa düştüğünde Abbas'a gidiyordu. Peygamber Efendimizin amca, e, amcasına gidiyordu. Ona diyordu ki bize yağmur duasına çık. fakal o da dedi ki Allahümme inna künnane tevessül ileke binne biyna feteskina ve dedi ki ey Allah biz nebimizle sana tevesül ediyorduk yani hayattayken peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le ediyorduk. Peygamber Efendimize diyorduk ki sen bizim için yağmur duasını yap. O dua etsin amin diyelim. Feteskina ya Rabbi sen de bize yağmur gönderiyordun. Bu inna netevessalu ileki bi ammin yine şimdi de biz amcım peygamberimizin amcasıyla Sanat tevessül ediyoruz, Feskine, bize yağmur ver diyoruz. Gal feys kavne onlara da yağmur verildi. İşte bu hadiserif nedir? Sahihler bu haritte zikredilmiştir. Ancak e, bu hadis düşünüldüğü zaman tevessül olmadığını Peygamber Efendimiz Salallahu Aleyhi ve Seliemin işte hürmetine tevessül olmadığına delildir. Çünkü tevessül demek vesile edinmek demektir. Vesile de maksuda ulaştıran herhangi bir şey denilir. Burada ise tevessül direkt Allah'a yapılıyor. Allah'a peygamberin duasıyla yapılıyor. Yani Allah Celle Celaluhu'dan isteniyor. Ey Allah'ım biz peygambere diyorduk ki dua et. O da dua ediyordu yağmur istiyordu senden. Sen de bize yağmur veriyordun. Yani burada peygamberin zatıyla dua edilmesi diye bir şey yok ki bunlar hayatındayken Peygamber Efendimiz vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ara hutbe verirken sahabenin birisi, bedevenin birisi geliyor Peygamber Efendimize Medine'den girince "Ya Resulallah helaketlen val Allah Ya Resulallah mallar helak oldu, yollar <gülüyor> Ee, yani çaresiz kaldık. Vankat tatisi böyle çaresiz kaldık ve dolar yolu Allah'a dua etti. Allah bize yağmur göndersin. Bu bunu söylüyordu mesela Peygamber Efendimiz. Sen orada dua ettiydi. Mescit üstü açık. Daha Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem elini e, çekmeden, elini duadan çekmeden daha yağmurlar e, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sakalından damlamaya başladıydı Hemen yağmura e, yağmur duasına icabet olunduydum. <gülüyor> Hazreti Ömer Abbas'a dedi ki ey Abbas kalk Allah'a dua et o da dua etti eğer bu tevessül peygamber efendimizin hürmetine diye bir tevessül olmuş olsaydı amcası Abbas'a demezdi de derdi ki ya Rabbi bize peygamber hürmetine yağmur ver derdi öyle bir olay yok burada peygamber efendimizin hürmetine dua, yağmur isteme gibi bir şey yoktur eğer böyle bir şey caiz olmuş olsaydı Hazreti Ömer ilk başta onu yapardı. Abbas'a da bunu bırakmazdı. Yani burada duasına icabet edildiği insana dua et demek caizdir. Yani biliyorsun ki bir kardeşin salih bir insandır. Duası kabul olacağını ümit ettiğim bir şahıstır. Ona bir Kardeşim benim bu sıkıntım var, dua et de bu sıkıntıdan kurtulalım gibi dua etmesini istemen bu nedir? Caizdir. Ki üç tane var tevessülü caiz olanı. Üç tür vardır caiz olanı. Bir insanın bir salih görmüş olduğu insana söylemesi, ikincisi salih amellerini zikretmesi, üçüncüsü allah Teala'nın isimlerini veya sıfatlarını zikretmesi. Evet de Evet salih bir insanı gördüğün zaman ona benim için dua eder misin demesi bu caizdir bunu yapmasında meşhurdur. Ancak o şahısta bunu söylediğinden dolayı gurur olacağını hissediyorsan onu söyleme çünkü o zaman onu helak etmiş olursun yani bir yanlışa sevk etmiş olursun diyor. Ama eğer öyle bir şey olma ihtimali olmayan bir insansa bunu söylemen nedir? Caizdir diyor. Buradan bir tane dafeti okuyabilir miyiz acaba? Evet. Hükmü tevessülü <gülüyor> bin Nebi'ye aleyhissalatü vesselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tevessül etmenin hükmü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tevessül birkaç kısımdır. On dokuzuncu geçtik. Birincisi peygambere imanla tevessül etmedir ki bu sahiptir. Ne gibi? Mesela adam diyor ki Allahümme amentu Allahümme inni amentu bike ve be Resul kifafil. Ey Allah ben sana iman ettim Resulüne iman ettim beni bağışlar. Ey Allah ben sana iman ettim, sen Rasulüne iman ettim, sen beni bağışla. Onun adını zikrederek, iman ettim diyerek, ona iman ettim diyerek e, dua edilmesi caizdir. Bunda bir beis yoktur. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz bize Ali İmran Suresi 193'te belirtiyor mesela. Ya Rabbi biz bir çağıranı duyduk, imana çağıran birini duyduk. O dedi ki Rabbinize iman edin dedi, biz de iman ettik. Rabbena fırfil lenâ ey Rabbimiz sen bizim günahlarımızı bağışla ve kefir anasiyetine eksiklerimizi gider ve tevefvena me'al birer takvalı sahiplerle beraber bizim ruhumuzu kabzet. O ayette olduğu gibi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmek günahların bağışlanma vesilesidir. Bu caizdir. İkincisi tevessül peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in duasıyla tevessül etmek bu da hayatındayken caizdir. Ki vefat etti. Şu anda o, peygamber Efendimizden bu şekilde peygamber efendimizin duası ile tevessül etmek olmaz. Ama onun hayatında caiz idi. Şeyin dediği gibi e, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın peygamber efendimizin amcasına söylediğinde e, Hazreti Ömer ne dedi? Allahümme inna künnane tevessül eyle ki Ey Allah biz peygamberimizle sana tevessül ediyorduk. Fethes kıyna sen de bize yağmur veriyordun. Yani peygamber Efendimiz'in ne zaman tevessül ediyorlardı hayattayken. Şimdi vefat ettiği ve inen ki bi nebine ya Resulallah şey ya Rabbi şimdi de nebimizin amcısıyla sanatvesül ediyoruz. Feskena bize yağmur ver. Bu caizdir ama hayattayken vefat ettiği için bu zaman içinde gündemimizde olamaz. Üçüncüsü peygamber Efendimiz'in hayatında da olsun veyahut da öldükten sonra da olsun bid'at bir tür tevessül vardır. Ki bu da caiz değildir. Yani mesela Peygamber Efendimiz'in hayatında da olmadı o zamanlar da. Ya, ya Rabbi sen Peygamber'in hürmetine bize yağmur ver, bize çocuk ver, bize sıhhat ver, bize mal ver. Bunlar olmaz. Vefatından sonra da olmaz. Şimdi de olmaz yani. Ya Rabbi sen bize Peygamber hürmetine sıhhat ver. Peygamber hürmetine bizi işlerimize muzaffer kıl. Bunlar denmez. Bu bidattır ve şirk vesilesidir ve aleh hazeflecün ki ve el böyle rızıklar ver diye dua edilmez. Bu faydasız bir tevessül türüdür ve caiz olmayan bir tevessül türüdür. Dolayısıyla tevessül bir. iman ve Peygambere iman ve peygambere tabi olmakla tevessül ki dedik bu nedir? caizdir. Hayatında da Peygamber Efendimiz'in caiz, iken caizdir. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra da caizdir. ikinci kısım vardır ki Peygamber Efendimiz'in dua etmesiyle tevessül. Bu da ancak Peygamber Efendimiz hayatta oluyor. Üçüncüsü Peygamber'in hürmetine diye dua edilmesi. Bu da hayatında da olsun, vefatından sonra da olsun caiz değildir. Yani mesela dese ki adamın birisi Gitil ve ki o Ben peygamberin kabrine gelsem ve orada peygamberden benim için istiğfar etmesini, benim için Allah'tan şefaat etmesini istesem bu caiz midir? Bu caiz değildir. Ve bu bu kıssada da işte bu hususta da şu kıssa söyleniyor. Tevbe 64'teki kıssa ayetin kıssası. Onlar kendi nefislerine zulmettiklerinde senin yanına gelseler ve onlar Allah'tan bağışlanmayı dileseler, Resulullah da onlar için Allah'ın bağışlamasını istese Allah'ı elbette ki tövbe edici, şey, tövbeleri kabul edici olarak görürler. Bu ayeti kerimeyi delil getirerek insanlar ne yapamazlar? Kabrin başında peygamberden istiğfar isteyemezler. Çünkü buradaki iz if ifadesi vardır. Ve lev enhum iz enfusum. İz ifadesi ist Arabçada geçmiş zaman içindir. İda gelecek manası ifade eder. O zaman ayetin manası şu. Ve hani onlar iz zalemu enfusum kendi nefislerine zulmettilerdi ya. Cauke onlar senin yanına gelseydiler festağfurullah. Allah'tan bağışlanma isteselerdi ve saferel umru resul Resulullah da onlar için bağışlanma talebinde bulunsaydı leceuddallahu tebarak ve teala ve tövbeleri kabul edici olarak bulurlardı. Bu peygamber efendimizin hayatında olan bir olaydır. Ki bu ayeti i kerime zaten Nisa suresi 64. ayet öncesinde de sonrasında da bir mesereden bahsediyor. Neden? Tavut'a muhakeme olayından bahsediyor. Yani münafıklar kendi aralarındaki bu meseleleri e, gidip Tavut'a müracaat edeceklerine gelselerdi böyle bir hata ettiklerinde peygamberin yanına o zaman için izza okey. Eee iz zalim olsa, Hani onlar kendi nefislerine zulmettilerdi. O zaman gelselerdi Resulullah da onların bağışlanması için dua etseydi o zaman Allah Teala onların tövbelerini kabul ederler kabul ederdi. Ve demin söylediğimiz kıssa da şeydir, uydurma bir kıssadır, o bir kıssası. Hani ne de dedik o kıssada da, adam geliyor bu ayeti delil olarak peygamber efendimizin kabrine. Ya Resulallah, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, onlar hani senin yanına geldikleri zaman, onlar Allah'a istiğfar etseler, Rasulullah da onlar için istiğfar etse, Allah onların tebbelerini kabul eder. Ben de senin yanına geldim ya Resulallah diyor. Bedevinin birisi, Utbi denilen zat da onun yanında duruyor. Ben de senin yanına geldim ey Allah'ın Resulü. Benim günahım bağışlanmasının Allah'tan iste diyor. Ondan sonra Utbi denilen zat da uyuklaya kalır. Uyuklaya kaldığı zaman rüyasında Peygamber Efendimiz ona diyor ki Ya Utbi ilhakbihi ey Utbi sen onun yanına git fe Allah kadı gafar Allah onu bağışladı diye git haber ver diyor. Bu kıssa nedir? Uydurmadır. Bu kıssa mesela i̇bn i Kesir tefsirinde bu ayet-i kerimin açıklamasında geçiyor ama bu ne değildir? Sıhhatli olan bir kavildedir. İbn-i Teymiye bu kıssa üzerine diyor ki eğer böyle bir şey doğru olmuş olsaydı sahabe her darda kaldıklarında giderdi peygamberin kabrine. Peygamberin kabrinde giderlerdi ya Resulullah bizim için bağışlama talebinde derdi ki böyle bir şey onlardan hiçbir şekilde sağdır olmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra böyle bir istifar etmesi özürlü bir olaydır. Yani bitmiştir. Bir insan öldüğü zaman kendisi bu aleyhissalatü vesselam. Amelleri kesilir. Üç amel kalır değil mi? Sadaka-i Kendisiyle faydalanılan ilim. Bir de nedir? Arkasından dua eden salih evlat. Yoksa demiyor ki kabirlere gelin benim yanıma. Benim yanımda da dua ederseniz, dua isterseniz ben sizin için dua ederim gibi bir şey demiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 20. Dua, 20. fetvada da kalalım inşallah. Ve ahir davanel hamdülillah yürnül aleyhissalatü Hızı Hızı olsun. Olsun. Ayette, kırık, evet. oraya... Fatır <gülüyor> suresi